Küçük Peri Masalları. Kaplan ve Mandalar. Bir zamanlar bir ormanın derinliklerinde dört manda yaşarmış. Bu mandalar hep yan yana dururlarmış. Birliktelikleri o kadar güçlüymüş ki diğer hayvanlar onlardan hep korkarmış. Diğer hayvanların arasında bir de kaplan yaşarmış. <Gülüyor> Kaplan ne zaman mandalara saldırmayı planlasa, onları bir arada görürmüş ve hüsran içinde oradan ayrılırmış. Oho! Mandalar hep bir aradayken, onlara nasıl saldıracağım? Neyse, yarın tekrar... Dedim. Bir gün, dört arkadaş bir plan yapmışlar. Dinleyin, ben öbür otlaktaki otların çok daha lezzetli olduğunu duydum. İsterseniz bugün öğle yemeğinde oraya gidelim. Olur. Bence gitmeliyiz. O zaman niye hala konuşuyoruz? Yemgeşil otlar ağzım şimdiden sulanmaya başladı bile. <gülüyor> <gülüyor> Şu şişkoya bakın. <gülüyor> evet haklı fikri yemek. <gülüyor> Hep birlikte öbür otluğa gitmek için yola çıkmışlar. Yolda yürürken karşıdan gelen bir tilki görmüşler. Tilki o kadar korkmuş ki koşarak kaçmış orada. Ama mandalar onu fark etmemiş bile. Neşe içinde yola devam etmişler. Bir süre sonra öbür otluğa varmışlar. O kadar yol yürüdükten sonra karınları çok acıkmış. Tam otlamaya başlayacakları sırada içlerinden biri şöyle demiş. Şöyle bir şey yapalım. Biz otlayana kadar Şişko burada kalıp nöbet tutsun. Niye? Niye ben nöbet tutuyorum? Benim de karnım acıktı. Senin otlaman daha uzun sürer. Sen bizden sonra otlarsın bizden de nöbet tutarız. Ben sizin uşağınız falan değilim. Nöbet falan tutamam. Ben de sizinle beraber otlayacağım. Şişko doğru söylüyor. Onu burada tek başına bırakmak haksızlık. Öyleyse sen nöbet tut. Sen kendini ne sanıyorsun? Bize bu şekilde emirler veremezsin. Madem benden bu kadar rahatsızsınız ben de giderim. Zaten siz bana emrediyorsunuz. Evet asıl emir yadıran sensin. Öyleyse ben de giderim buradan. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim, tamam mı? Ben tek başıma kalabilirim, kimseye ihtiyacım yok benim. Ben de yalnız kalabilirim, ne olmuş yani? Gidin o zaman buradan. Dört arkadaş birbirlerine çok öfkelenmişler. Ama kaplanın onları orada izlediğini bilmiyorlardı. Kaplan her gün kavga etsinler diye bekliyormuş. Yalnız kalırlarsa onlara saldırabilecekmiş. Kaplan otların arasına saklanmış ve mandaları seyretmiş. Şansıma inanamıyorum. Artık onlara teker teker saldırabilirim ve sonra yiyebilirim. Dört arkadaş birbirlerinden ayrılıp farklı yönlere gitmişler. Kaplan onları takip etmiş ve teker teker hepsini birden saldırmış. Dördünü birden öldürmüş ve yemiş. Oysa dört manda birlikteyken hiç kimse onlara yaklaşmaya cesaret edemiyormuş. Ama kendi aralarında kavga edince birbirlerini yalnız bırakmışlar ve canlarından olmuşlar. Ata sözünde dendiği gibi birlikten kuvvet doğar. İşte bu yüzden her zaman birlikte olmalısınız. Birbirinizden hiç ayrılmamalısınız çocuklar. Başınıza ne musibet geleceğini bilemezsiniz ama beraber olduğunuz sürece başınıza hiçbir şey gelmez. Her zaman için kazanan siz olursunuz. Evet peri çok doğru söylüyorsun. Ama sen daha dün Johnny'i futbol takımının kaptanı yaptılar diye onunla kavga etmedin mi? Evet ama şimdi ondan özür dilemeye gideceğim. Sonra da birlikte maçı kazanacağız. Bizi hiç kimse yenemez. Evet tabii ki. Çünkü en büyük kuvvetimiz, kuvvetimiz bizim birliğimiz. birliğimiz. <Gülüyor>